Markos 13. Bölüm İsa tapınaktan çıkarken öğrencilerinden biri ona Öğretmenim dedi. Şu güzel taşlara şu görkemli yapılara bak. İsa ona Bu büyük yapıları görüyor musun? Burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak. Dedi. İsa zeytin dağında tapınağın karşısında otururken Petrus, Yakup Yuhanna ve Andreas özel olarak kendisine şunu sordular. ''Söyle bize, bu dediklerin ne zaman olacak? Bütün bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?'' İsa onları anlatmaya başladı. ''Sakın kimse sizi saptırmasın.'' dedi. ''Birçokları ben oyum diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın.'' Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Ama siz kendinize dikkat edin. İnsanlar sizi mahkemelere verecek, havralarda dövecekler. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz. Ne var ki, Önce müjdenin bütün uluslara duyurulması gerekir. Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde ne söyleyeceğiz diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, Kutsal Ruh olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtücek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Yıkıcı, iğrenç şeyin bulunmaması gereken yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan evinden bir şey almak için aşağı inmesin, içeri girmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki, Kaçışınız kışa rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle bir sıkıntı olacak ki, Tanrı'nın var ettiği yaratılışın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Rab o günleri kısaltmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab, seçilmiş olanlar, kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kısaltmıştır. Eğer o zaman biri size, işte Mesih burada.'' Ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar. Ama siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylüyorum. Ama o günlerde o sıkıntıdan sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek. Seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacak. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız.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 Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir. Kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek? Akşam mı? Gece yarısı mı? Horoz öttüğünde mi? Sabaha doğru mu? Bilemezsiniz. Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın. Size söylediklerimi herkese söylüyorum. Uyanık kalın.